Emekliyim demiş, maaş hesabımı bir bankadan başka bir bankaya taşıdım. Buna karşılık da maaş hesabımı taşıdığım banka bana bir çeyrek altın verdi diyor. E, bu çeyrek altın haram mıdır yoksa helal midir? E, hocamız ne takdir eder? Bankaların gerek çalışan memurlara, işçilere gerekse emeklilere maaşlarını ödemeleri durumunda hı hı. E, kendilerini tercih eden e, memur, muazzaflarını veya emeklilerine veya işçilere, işlerin emeklilerine bir miktar e, hediye kabilinden ödeme yapıyor. Altın veya para olarak ödeme yapıyor. Buna promosyon diyoruz. Hı hı. Promosyonların e, faiz olmadığı kesin. Evet. işlerin yüksek kurulunun verdiği e, mütalaya göre promosyonlar faiz değil. Ancak banka bir faiz müessesesi olduğu için onun yaptığı ikramı kabul edip etmeme konusunda tereddütler vardır. Yani bu bakımdan bu paranın şüpheli olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla e, ilgili şahıs eğer ihtiyacı varsa bu parayı alabilir, kendi ihtiyaçlarına sarf edebilir. İhtiyacı yoksa onu fakirlere veya hayır kurumlarına vermesi daha uygun olur. Evet.